وأنفسنا وعمن سيئات اعمالنا Allah Esirgeyip başlayan Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kareşer övgü ancak Allah'adır ancak onu över yalnız ondan yardım ve mağfiret ederiz Nefslerimizin şerrinden ve kötü amellerimizden Allah'a sanarız Rabbim nefsimizin saçmalıklarının şuuruna varmamızı nasip etsin. Çünkü edep sohbetinde bulunan kardeşler tekrar hatırlatma ayetini zikredelim. Abdullah bin Mubare'ye edep nedir diye sorulduğunda nefsin saçmalıklarını bilip ona kulak vermemektir buyuruyor. İnsan uykusunu çıkarın her gün 16 saat zinde. Bu 16 saat süreç içerisinde nefsinden gelen vesveseler habire geliyor. Kişi bunun ne kadar farkında? Ve ne kadar bu vesveselere kulak veriyor yani hayatına geçiriyor. O yüzden Abdullah bin Mübarek diyor ki kişi diyor edep birçok kişi edep konusunda bir şeyler söyledi ama edep diyor nefsin saçmalıklarını bilip yani esas edepli olmamız gereken merci Allah'tır diyor. Saygı göstermemiz merci diyor Allah'tır. Yani kişi nefsinin saçmalıklarını bilip diyor ona itaat etmemesidir. O yüzden Rabbim nefsimizin şerrinden bizleri korusun kardeşler. Allah'a Celle bir kuluna hayır yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı hayrı engeleyemediği gibi Allah'a Celle bize bir şer yazmışsa bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbimizin bize yazdığı şerri de gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalemler de Rabbim gecemizi bereketi kılsın, rızasına muhafık kılsın, Yalnızla yalnız kendi rızası için bir araya gelmeyi. Ve yine yalnız ve yalnız kendi zatı için nasihat taşıp ayrılmayı nasip etsin. Geçen hafta Nesim abi kardeşimiz Allah razı olsun rızıkla alakalı sohbet istemişti. Geçen haftaki sohbet münasebeti üzerine inşallah bu haftayı teyir ettik. Bu arada da kardeşlerimizin içerisinde sohbet arzu eden olursa bir hafta önceden söylense hem bizim açımızdan da hoş olur. Hem de o kardeş açısından da ve diğer kardeşlerimiz de Allah için istifade eder rızık konusu karışar. Ben bu sohbeti okurken, ilk önce insanın aklına şu geliyor. Bu sohbet defalarca yapılmış. Şimdi şeytan insanı bir hayrıdan alıkoymak için önce nereden vesile atacak insana? Ben bunu okurken bana gelen vesile sizinle paylaşmak istiyorum. Ya bu biliniyor zaten. Peki ey neslim kaçta kaçıyla amel ediyorsun? Sen Rabbine ne kadar teslimsin Rezak ismine. Yani bu rızık konusunda ne kadar açtın Allah'a kulluğa yöneldi? O yüzden Allah için bize böyle bu tür zaman zaman işlenmiş konuların ve sesi gelirse, hemen nefsimize Allah için şu cevap verelim. Hakikaten biz bu konusunu, ilim olarak belki bir şeyleri biliyoruz da, hakikaten iman olarak ve amel olarak ne kadar açtık? Ne kadarını amel ediyoruz? Ne kadarını hayata geçiriyoruz? Kalbe ne kadar teslim olduk? Rabbim bu şuurla, cankularla dinlemeyi nasip etsin. rezak Rezzak Allah'ın doksandığımız isminden bir ismidir. Rezzak ismine gerçek manasıyla teslimiyet gösteren bir kulun kulluğundaki gayreti, mücadelesi Ihlasa huşusu daha da ziyadeleşir var artar. İnşallah derste zaten ilerleyen süreçte göreceğiz inşallah. Allah Celle ayet kermede Bakınız kendisini nasıl tarif ediyor. Rabbiniz diyor rızık verenlerin diyor, en hayırlısıdır. Başka bir ise Allah dile ne diyor nihayetsiz rızık verir. Biz zaman zaman bu ayeti Meryem kısasında zikrediyoruz. Meryem'in kısasında. Zekeriya aleyhisselam kendisine Yaz ayında kış, kış ayında Yaz yiyeceği gördüğünde, meyve gördüğünde Kış ayında. Ey Meryem diyordu bunlar sana nereden? Meryem de ona bu Rabbimin katından, o dilediğine nihayetsiz rızık verir. Şimdi insanlara yaz ayında kış, kış ayında yaz yiyeceği görürsen bir farklılık görebiliyorsun. Ama her zaman normal şekilde gelen rızıklar sanki Allah katından gelmiyor mu? Yani ille de insan bir farklılık mı bekliyor? Şu anda bize gelen rızıklar nereden geliyor kardeşler? Bir insan gerçek manasıyla bunun şuuruna varırsa kardeşlerim, Allah olan muhabbeti bu isimde de ziyadeleşmeye ve artmaya başlar. İbadetlerindeki gayret de çağır. O yüzden... Kendi rızkını diyor ayet-i kerimede Allah Celle. Nice canlı varlıklar vardır ki kendi rızkını taşıyamaz ama Allah onların rızkını taşır. Mesela bunu bir düşünelim. Fındık kurdu kardeşlerim, fındığın içinde dünyaya geliyor. Hiçbir meşaka tarcamadan, hiçbir rızık endüstri çekmeden, hiçbir sorun yaşamadan. Hayvanlardan konu açılmışken hayvanlardan, tilkiden örnek verelim. Tilki ise, işi gücü onun bunun çiftliğindeki tavukta, civcivde, orada burada. Ama bakıyorsun ki mirecağızı hep boş arayanlara bakın. Bir de fındığa bakın. Sarayında dünyaya geliyor. Fındığın içinde dünyaya geliyor. Denizin altında nice balinalar var ki, öyle büyük balıklar var ki, belki günlük yiyeceği kendisinden belki bin iki bin tane küçük varlık. Yani belki günlük rızkı öyle o büyük balıkların bin tane iki bin tanedir. Tabiri caizse ağzını mağara gibi açıyor, bekliyor. Hiç yorulmuyor. Küçük balıklar da orayı mağara zannediyor. Giriyor, kapat. Bunun rızkı da bu. Nice canlı varlıklar var ki Onlar rızkını kendi bile taşımıyor Buna da insanlardan bir örnek verelim Şu anda hepimiz bu kriteri açtık şu anda Annemizin karında Körpe çocuk değil miydik biz Zaten inşallah müyellif birazdan bunu açıklayacak rezak bölümünde de Subhanallah 40. günlükken 80. günlükken Yürüzme günlükken Allah Azze ve Celle Bir melek gönderiyor Bir lokmacık et haline gelince Ona rızkını, ecelini Sait mi şakim olduğunu subhanallah ve gideceği yeri zikrediyor. Cennetlik mi cehennemlik mi? Burada bir mümin gerçek manasıyla bu hadis-i şerife gereği gibi iman ederse kardeşlerim, şu anda bu sohbette rızık için çalışmamız gereken, gayret göstermemiz gereken o şuuru yakalar. Yani müminin dünya hayatı içerisinde sarfiyat olarak harcaması gereken, gayret etmesi gereken, rızkı ayırması gereken zaman sarfiyatı ne kadar? Ruhen kalbe mücadele şeyine kadar? Bu hadise gereği gibi mümin iman ederse bunu yakalar. Biz bunun bilincinde olmadan anne karında her birimiz dokuz ay kalırken o dokuz ay zaman zarfı zarfında hangimiz çalıştık? Annemiz yedi biz de oradan nasiplendik. İşte ayete bakın kardeşlerim nice canlar vardır ki rızkını kendisi taşımaz ama Allah onu bir çeşit rızıklandırır. Ve bizler annemizden dünyaya geldik kardeşlerim bu da Allah azze ve celle annemizin göğsüne süt verdi. Hiç bir çaba, hiç bir gayret yok. Ama sistem acayip bir şekilde işliyor kardeşlerim. Allah merhametinden dolayı yaz ayında tam çocuğun damağına göre, kış ayında da yine çocuğun damağına göre. Şimdi çocuk yetiştirenler, çocuğu olanlar bunu daha net bilir. Çocuk büyük insan gibi değildir. Kış ayında biraz soğuk verdiğin zaman çocuğa çocuk hasta olur. Yaz ayında biraz çocuk sıcak verdiğin zaman ihsal olur, bozulur çocuk. Ya kabız ya ishal. Şu anda 20. asrı ayak basıyoruz. Şu anda gidip hastanelerde görürsünüz. Özellikle doğum evlerinde böyle yazar kenarda bir afiş olarak. 20. asrı ayak basıyoruz kardeşlerim. Anne sütü ne? Şu anda ulaşan bir protein yok. Kalsiyum, protein, mineral, demir. çocuğa yarayan bütün gıdalar anne sütünün içinde kardeşlerim. Peki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bu çocuk ne yaptı ki bu rızka ulaştı? Zikir mi yaptı? Namaz mı kıldı annesinin karında? Dua etti? Rızık için el mi açtı? Allah'a kulluk mu etti? Bu çocuk ne yaptı? Bu çocuk hiçbir şey yapmadı. Selim Kerim olan Allah bize bildirdiği 99 isminden bir ismi de Rabbiniz Rezzaktır. Kainata gelen bütün canların diyor, bütün rızkı diyor benim elimdedir. Ve biz de burada nasibimizi aldık, rızıklandık. Ama insanoğlu öyle bir acayip muamma ki, öyle bir acayip bir varlık ki, küçükken Rızkı güzel bir şekilde gelir. Çocukluk devresinde rızla karşı çocuğun hiçbir endişesi yoktur. Allah Azze Celle onun annesine babasına bir merhamet duygusu verir. Baba yaz kış demeden çalışır çabalar o çocuğu büyütür. Çocuk gençlenir temizlenir kuvvetlenir Pazıları çıkar tüyleri çıkmaya başlar. Subhanallah güçlenir kuvvetlenir. Bu defa iş yerinde çalışırken işine mani olanlar olmaya başlar. Bu defa namazdan veya diğer amellerinden taviz vermeye başlar. Bu defa ona dini bilgisi olan insan namazında eksiklik görünce kardeş Allah'a dön, kulluğa dön, ibadete dön deyince ama hacı abi, ama hocam ama abi şimdi ben bu namazı kılarsam şu ibadetimi yaparsam beni iş yerinden atarlar. Ben ne yerim, ne içerim, ben aç kalırım. Çoluğu çocuğum aç kalır. Diye karşılık ve cevap gelir. Peki kardeşlerim bu yaşa kadar bizi kim besledi? Biz de vaktiyle anne babamızın çocuğuyduk. Annemizin karnında bizi kim besledi? Öyle anne babalar var ki gerçekten... Hani her anne baba nebebi metoddan gelmemiş ki... Medrese eğitimden yetişmemiş ki... Ahlak sembolü değil ki... Hırçın sert anne babalar da var... Ama Allah Celle o kadar merhamet sahibi ki... Anne ne kadar sert olursa olsun... Tabii ki şartlar değişebilir... Çocuk ağladığı zaman... Allah-u Teala o annenin kalbine şefkat merhamet koyuyor... Anne yumuşuyor... Yatışıyor... Mayışıyor... Ve o çocuğun altını değiştiriyor... Mamasını veriyor... Gazını gideriyor... Ve sıkıntısını gideriyor. Onunla ağlıyor, onunla gülüyor. Peki bekarken bu genç kız bu kadar merhamet timsali değildi. Bir sene içinde evlendi. ikinci sene sonra kucağına çocuk verildi. Çocuğun hastalığı kendisi alama başlıyor. Belki gözünden yaş düşmemiş biriz. Buna bu duygu kim verdi? Ama insan bu kadar evreler geçerdi kardeşlerim. Bu evreler içerisinde insan kendisi bu oluşumlardan geçmiştir ama unutmuştur. İşte belli bir zaman sonra şeytan insanı rızık endişesi atarak korkutur. Ve sese verir. Çünkü ayet-i kerimede Allah Celle buyuruyor ki şeytan insanı rızıkla korkutur diyor. Ve devamında da ondan değil benden korkun buyuruyor. Ki zaten yaratılışımızın kardeşlerinin esas gayesi de bu. Bakalım el halimi ne diyor. Razık diyor ismini şöyle açıklar. <gülüyor> Bedenlerin ayakta durması için zorlu olan şeylerin insanlara veren ve ihtiyaçlarını duydukları nimetlere göre kendilerine ulaştıran demektir. Ama insan bazen bunu kendi gücüyle kazandığını zanneder. Kibre kapılır. Aynı kibre kapılan insana bakın. Ne acayip bir muammadır ki kendi kazandığını zannederken kibirlenir. Kendisi çabalarken elde edemeyince bu defa da yette düşer, nifaka düşer. Hani İslamiyet her yönden bize itidalli olmayı, sıratel müstakim, sıratel lezinen amtaalihim, gayri mağdubalihim, valladalihim diyoruz ya. Yani her konuda itidalli olmamızı gerekli öngörüyor ya. İşte burada Müslüman da kazanırken çok kazansa daha iyi, zengin daha iyi olsa buna bu rızkı veren Rabbi olduğunu şuurunda olduğu zaman bu insana da sen kibir göremez. Kendini beğenme göremez. Böbürlenme görmezsin. Amelinde bir değişiklik yoktur. Yani ekonomi durumu kritik olduğu devrede de Allah Azze ve Celle'nin kendine nimet verdiği devrede de çünkü ayet-i kerimede Allah cennete buyurduğu gibi Allah'ın öyle erleri vardır ki onların ne bir alışveriş, ne bir yorgunluk, ne bir hastalık. Bunu biz Şerhine inersek, zenginliğinde, fakirliğinde, hastalığında, sağlığında, çocukluğunda, gençliğinde hile girmişsek kalbine. Bekarlığında ve evlinde bu ihtidardan ayrılmaz. Bu mümin bekarsa, dini vecbelerini yaşamak için oruç tutar. Evli ise, eşinin etkisine kalıp da zikir ortamından mahrum kalmaz. Çünkü münafıkın süresi 9. ayette Rabbimiz buyuruyor ki, eşleriniz ve çocuklarınız sizler için birer fitne vesilesidir. Ve onlar sizi hayırdan alıkoymazsız eder. Bunu biraz daha ileriye gidecek olur da kardeşlerim. onlar içerisinde size düşman olanlar var. Baktığımız zaman burada bir denge ve bir yerde de dengesizlik var. Yani insanlar şöyle bir dengeyi bir kaçırmaya başladığı zaman fakirinde de dengesizleşiyor. Öyle insanın içinde bir hırs başlıyor. Kazanmam lazım. Refah seviyemi yükseltmem lazım. Muhtaç olmaktan kurtulmam lazım. Ama bunun esas et altta yatan o ve senin şeytan olduğunun farkında değildir. Çünkü bu hikmetse hatırlında bu hadise yakinen iman etmiş olsaydı zaten hemen Allah'a sınırdı. Ya benim rızkım zaten yazılmış. Ben ya panikliyorum ki. Bana düşen kulluk görevi sabah evden kapıya çıkar, desmele çeker. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Müfettil Ebvabi iftalanı hayral babı Allahumme rızkı kan helalen ve's'am bi rahmetike ya rahimin duamını okurum. Sabahleyin kalktığım zaman, ilk uyandığım zaman Allah'a sığınma duasıyla beraber ibadetlerimi yaptıktan sonra Allah'ım ilme nafiyan, rızkan tayyiban ve amelen mutakabalan duamını okurum. Allah'ım senden hayırlı bir ilim temiz bir rızık, makbul bir amel diler diye duasını mümin ederse ve yola çıktığı zaman da Allah'ın iradesinde, tek elinde, kontrolünde olduğunu şuurunda olur. O gün işi çok giderse Rabbinden bilir, şükreder, o gün işi az giderse yine Rabbinden bilir, sabreder. O işi çoğalmaya başlarsa, zengin olmaya doğru giderse zekatını verir, sadakasını verir, hayır hasanatını verir, cemaatten de mağrım kalmaz, zikir ortamından da mağrım kalmaz. O mal onu Allah'a huşudan fakirliğindeki ekonomi durumu olduğu, kritik olduğu andaki o kulluktan huşudan alıkoymaz kardeşlerim. Eğer bu rızkı verenin Allah azze ve ceo bu kişi farkındaysa. Bakınız, peygamberler içerisinde zengin peygamberlerden iki tane peygamber var. Baba oğul, Davud aleyhisselam ile Süleyman aleyhisselam. Allah azze ve celle Davud aleyhisselam atlara, atlara çok düşkün birisiymiş. Atlara karşı onları okşayıp sevmeye başlayınca bir an kalbine bir besle geliyor. Hemen Rabbine istiğfar ve tövbeye kapanıyor secdeye. Allah Aleyhisselam buyuruyor ki biz onu imtihan ettiğimizi zannetti de bize istifara yöneldi. Yani normalde bir günahı yok, bir masiyeti yok ama o Rabbinden korkarak acaba bu bana olan, Rabbine olan sevgimin azalmasına vesile olacak diye korkuyor. O yüzden derslere baktığımız zaman kardeşler Tirmizi'de geliyor. Altıncı ciltte Allah buyuruyor ki insanlar içerisinde insanların Allah'a en çok ibadet edeni diyor Davud Aleyhisselam'da. Bir zamana kadar Calut'u örüktükten sonra belli bir servete imkana sahip oldu halde İleriki yaşlarında Allah azze celalühuna demiri kıvırma, kendi ellerle demiri dövme sanatını, ilk demiri icat eden Allah'ın izniyle şekil veren Davut Aleyhisselam'dır. Kendi eliyle çünkü peygamberler kendi ellerinden ekmeklerini yerlerdi. Peygamberler meslek ve sanat sahibi kimselerdi ve Allah azze celalühuna meslek sahibini, sanat sahibini ve çalışanı karışarım elbette sever. Çünkü kuvvetli mümin, zayıf meminden hayırlıdır. Burada biz neyi anlatmaya çalışıyoruz? Denge, itidal. Niye biz namazlarımıza günde 40 defa ihtinad sıratı müstakhim diyoruz? Burada ihtinad sıratı müstakhim der ki yani bizi doft doğru kıl. Şimdi biz bir kelime kullandık. Nedir o kelime? Ya Rabbi biz iman ettik. Eşhadü anla ilaha illallah ve eşhadü anna Muhammeden abdu ve resulü. Allah'a Ankebu suresinde siz iman ettik demekle la ilaha illallah diyerek sağlığı mi zannettiniz? Biz sizleri deneyeceğiz. Sizler öncekiler de sınandı. Sizlere deneneceksiniz. Şimdi biz denenmeye başladık. Neyle deneniyoruz? Kelime şehadeti getirmeye başladıktan sonra, iman ettikten sonra fakirlikle deneneceğiz, zenginlikle de deneneceğiz. Sağlıkla deneneceğiz, hastalıkla da deneneceğiz. Ayete bakalım. Allah'ın öyle erleri var ki, onlar dengesine düşmezler. Bunlar yaptıkları ibadetlerde, işin içine boğulduğu zaman kulluktan kopmaz. Rabbini unutmaz. İşi bırakır. Bakınız, subhanallah, Peygamber aleyhissalatü vesselam zamandaki sahabiler, onların kalpleri ahirete dönük olduklarından dolayı, dünyadaki esas yaratılış gayelerinin şuurunda ve bilincinde olduklarından dolayı çünkü ayet-i kerimler Rabbimiz buyuruyor ki ben cinleri ve insanları diyor ancak bana ibadet etsinler de yarattım. sahabeler hidayeti yakaladıktan sonra imanı tattıktan sonra yaratılış gayeleri olan kulluğu fark ettikten sonra hayatların o devreden sonraki devrelerini Allah'ın rızası dairesinde yaşıyorlar. Bir günada kendilerini namaza çağırınca ellerindeki işi bırakıp hemen koşuyorlar. Cihad çağrısı kıtal çağrısı olunca Subhanallah yeni evli olan sahabe hanımıyla daha yeni cima etmiş. Daha yıkanmamış. Tellalcı haber veriyor. Cihada diye. Bu sahabi koşuyor. Hemen cihada da katılıyor ve şehit de düşüyor. Hanımı geliyor peygambere ağlıyor alıyor Çekine çekine utanı utanı sıkıla sıkıla bu durumu arz ediyor. Ve Allah Resulü şehitler arasında bu sahabeyi de arıyor. Bulunduğu yerin ıslak olduğunu görüyor. Ve melekler kendisini yıkadığını abdest boy abdesti yaptığını söylüyor. Kardeşlerim, bir insan gereği gibi bir tam iman ederse, tam teslimiyet gösterirse, evlilik, Allah'ın o anda yapması gereken bir emri. Zenginlik, fakirlik, hastalık, bekarlık ve evlilik. Hangi devre olursa olsun, gençlik ve ihtiyarlık. Bu devrenin hiçbirisinde sünnetten ayrılmaz. İnsanı ayakta tutan, dengede tutan, denge unsuru nedir biliyor musunuz kardeşlerim? İnsanın boynunda bir yer var böyle, orada o denge bozulma tansiyon oynama başlıyor. İnsanları iki, iki tane ayak üstünde tutan buradaki dengeymiş. Bunu doktorlar bu konu uzmanları daha iyi anlatır ama aklında kaldığını söylüyorum. Buradaki bir denge bozulmaya başlayınca insanlara boyun aleti veriyorlar. Bazı insanları dışarıda görürsün böyle boyun korsesi takmış. Hafif boyunda bir fıtık mıtık böyle orada bir kayma başladı mı tansiyon, ayakta duramaz, düşmeye başlar. Bütün insanlık alemi, kainat ve evren her şey bir denge üzerine kurulmuş. O yüzden ayet-i kerimede Allah'a canına e buyuruyor ki şu dağları siz böyle yüksek görürsünüz diyor. Onlar ise bir denge için duruyorlar. Dönerken sarsıntı geçirmeyelim diye. Sallanmasın diye dengeyi koruyor allah Teala. Nelerle? Dağlılarla. İşte her insanda da denge olsun diye burada bir alet var. Orada bir arıza meydana gelmeye başladığı zaman insan dengesini kaybediyor. Tansiyon oynuyor. İnsanın burasında da bir denge var kardeşlerim. O yüzden iki cihan güneşi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki insan vücudunda bir et parçası var. Eğer o et parçası iyi olursa bütün vücut da iyi. Eğer o et parçası kötü olursa Bütün vücut kötüdür Dikkat edin işte o kalptir diyor Kalp hükümdardır diyor Bütün azalar da onun askerleridir Tebasıdır O yüzden Rabbim bize kalplerimizdeki bu iman şuurunu Hangi evrede olursak olalım Sünnete göre hareket edip onu aşmayı nasip etsin Nasıl? Eğer bize fakirlik mi etti? Şu anda Fakir olan sahabelere Allah resmi Ne tavsiye etti? Bunlara bakalım Allah bize zenginlik mi nasip etti? Zengin olan sahabeleri Allah'ın nasıl tavsiye etti? Bunlara bakalım. Allah resmin ekonomi durumunun kritik olduğu devrelerde de ekonomi durumunun geniş ve refah olduğu devirlerde sünneti nasıl bize icra olarak bıraktı? Bunlara bakarsak yani insanı ayakta tutan kardeşlerimin denge unsuru sünnete bağlılıktır. Sünnete tavır Şu anda bütün cemaatleri istikametten alıkoyan da Kur'an'ı kendi cemaatlerinin görüşüne göre tevhid etmeleridir. Yani sünnetin dışına çıktığınız zaman Kur'an neye göre tevhid edeceksiniz? tefsir edeceksiniz. Kur'an'ın dengesi de sünnettir. Bizim hayatta kalışımızın hangi devrede olursak olalım, itidalı yaşayışımızın dengesi de yine sünnete göre harekettir. Derken hangi konumdaysa o konumuza göre. Yani ben fakir miyle de zengin olan lazım değil. Acaba Allah Resulü fakir sahabeleri ne tavsiye etti? Kardeşlerim bakınız Allah Resulü fakir sahabeleri ne diyor? Cennete fakirler zenginlerden yarım gün önce girecekler. Yarım gün nedir? Zengin bir abimiz vardı yaşayan, Ha bu hadiste marum kaldığı için ağlıyordu. Fakir olsaydın da diyor, yarın günü iken girseydin. Bu asırda yaşayın. Allah ömrüne bereket katsın. Ve tasaduk eyli biriz. Yarın gün derken 500 yıl katsız ediliyor kardeşlerim. Çünkü ayet-i kerimede Allah Celle buyuruyor ki o gündür bütün nimetlerden diyor tek tek hesaba çekileceksiniz. Fakirin hesaba çekileceği rızık eğer fazla verilmemişse yoktur. Kazandığını da yediri de helalını da yemişse bile zengini düşünün kardeşlerim. Hani halk bir laf var ya çok söz yalansız çok mal haramsız olmaz diye. Zor. O yüzden zengin sahabelere ise Allah Resulü kuvvetli mimin zayıf müne hayırlıdır. Daha da gayret edin. Allah yolunda da infak edin. İnsan o malından infak ettiği zaman öyle bir burada bir sünnetullah bir kaydısı var ki kardeşlerim Allah celle zenginin kalbinden maddeye karşı sevgiyi alıyor. <gülüyor> Fakire sadaka zekat fitre verdiği zaman fakirin mal zenginin karşı malına karşı da haset ve kıskançlığı kaldırıyor. İşte bu Sünnet bu dengeyi koruyor. Yoksa fakir de zengin olacaksın. Zengine sen de fakirleşeceksin değil kardeşlerim. Denge nedir? Bizim fakirin gayesi zengin olmak. Zenginin gayesi fakir olmak değil. Bizim yaratış gayemiz Allah'a kulluk yapmak. Çünkü Zariye Suresi 57, 58, 59. ayetlere baktığımız zaman size rızık veren çetin üstün kuvvet sahibi Allah'tır diyor. Sakın rızık korkusundan dolayı çocuklarınızı öldürmeye kalkmayın. Sizin de ve doğacak olan çocuklarınızın rızkına kefil de Allah'tır buyuruyor. Bakınız El-Hattabi ise rızak ismini şöyle açıklıyor. Rızık vermeyi üstlenen ve her canlının diyor ayakta kalmasını sağlayacak azığı veren Allah'tır diyor. Mübah olsun olmasın. Her yönden ister kişi haram yoldan kazansın ister helal eden. Buna rızık denir diyor. Kişi ölmeden diyor, ecel gelmeden rızkı kendisine gelip isabet edecektir. Bunun şuurunda olan bir insan rızkına haram katar mı? Yazılmış olan rızık son ölüm meleği gelmeden önce son lokmayı yutacak diyor. Ölüm meleği nasıl kendisini ararsa diyor. Ecel nasıl arıyorsa son rızık da kendisini arar diyor. Önce bulur. O son lokmayı veya son suyu içer. Son nefesi alır diyor. Karışlarım nefeslerimiz dahil sayılıdır. Ondan sonra da ölüm meleği gelir canını alır. Peki bunun şu olan bir insan hırslanır mı? Bakınız hayat-ı sahabede geliyor. Ebu Zer Peygamber sallallahu nasihat istiyor. Ey Allah'ın peygamberi bana nasihat ettiğinde Allah Resulü diyor ki kadere inandığı halde rızık yönünden kendini yorana şaşarım. Bizim bu dünya geliş gayemiz zengin mi olmak için? Toplumda insanların desinler parmakla gösterilmek için mi? İnsanların kalminde yer etmek için mi? Yoksa yaratılış gayemiz olan Allah'ın rızasını kazanmak, sonsuz cenneti kazanmak için mi kardeşlerim? Bakınız Allah'ın kullara verdiği rızıktır. İmam Nebebi iki çeşittir. Bir tanesi Allah'ın kullarına verdiği rızık genel diğeri ise özeldir. Genel rızık varlıklarını devam ettirebilmeleri ve yaşayabilmeleri için bütün varlıklara ihtiyaç duydukları şeyleri vermesidir diyor. Ve bu Allah'ın üzerinedir. Haktır. Böylece rızkı onlara diyor, kolalaştırır ve bedenlerini bir düzene sokar ve büyük küçük her organa ihtiyaç duyacağı şekilde Allah Cellela o rızkı alabileceği ortamı bütün kullarını hazırlar. Şu anda dünyaya gelen bütün canlılara şöyle bir hayvanlar alemine bakın. Subhanallah. Küçük yumurtadan ta kuluşkanan çıkan civciv dahi Koy sepetin içine, önüne koy suyu yemi, Tık tık tık oradan yemeye başlıyor. Bilmiyorum. Küçücük körpe çocuk. Anne sütünü emerken var ya. En geliştirilmiş makine anne göğsündeki sütü o şekilde çekemiyor. Anneye zarar vermeden. Anneye rahatsız etmeden. Eza vermeden. Sıkıntı vermeden. O çocuk annenin göğsündeki sütü Nasıl çekiyor kardeşim? Peki bu çocuk bu eğitimi nerede aldı? Hayvanlardan ciciler olsun, diğer bütün hayvanlar olsun. Geçen bir kardeşimiz anlatıyordu, Allah haini kat kat versin. Bazı hayvanlara diyor, et yemeyen hayvana diyor, et koyuyorsun karşına, yemiyor. Ot yiyen hayvanlara, yemediği otu koyuyorsun karşına diyor, zorla ağzına tıkmaya çalışıyorsun, kafasını hayvan çeviriyor, yemiyor. Kendisine zararlı olduğu, kendisine öğretilmiş. Ama insan ise kendisine haram olan şey. Haram oldu bildiği halde yiyor ve içiyor. Şu anda insanlar işkinin haram olduğunu biliyor, içiyor. Domuzun haram olduğunu biliyor, yiyor. Gıybetin haram olduğunu biliyor, yapıyor. Ama eşektir eşek, attır at, ittir it. Et yer ot yemiyor, ot yer et yemiyor kardeşim. Sorsan hayvan. Eğer biz Allah'ın rızasına göre hayat yaşamazsa kardeşlerim. Şu insanlık alemi Allah'ın rızasına göre hayat yaşayamaz. Yaşamazsa. Hayvan ne yiyeceğini, ne içeceğini biliyor. Fıtratını bozmamış. Ama insan ise eğer bozmuşsa tüm süresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kardeşlerim. "Vettin ve zeytuni ve turi sinina ve hazal beladil amin. Laqad khalaqnal insane fi ahsani taqwim." Biz insanıdır çok güzel bir surette خلق ettik. Hayvan kardeşlerim bunu tefsirinde şerhinde ağzıyla yer eğilir yere. Ama insanı Allah-u Celle buyuruyor ki biz mükerrem yarattık. İnsan eliyle yiyor. Bilmiyorum hiç böyle düşündük mü? Hayvan dört ayak. Ağzıyla ot yer. Ama Allah Azze ve Celle insanı iki ayak kaldırmış. Medeni ve mükerrem yaratmış. Mükemmel bir şekilde tanzim ve donanımı yaratmış. İnsan eliyle yer. Eliyle ağzına götür. Ve ayetin en altında diyor ki Esfele safirin. İnsan insansa kardeşlerim meleklerden üstündür. Eğer insan insanlığını kaybederse Belhum adal diye geliyor bunun şerhinde. Yani hayvandan aşağı. Çünkü kainattaki bütün varlıklar Allah'a konuk ediyor. İnek süt vererek. Etinden vererek. At ve binekler üzerine binerek ve taşıyıcılık yaparak. Arı bal vererek. Peki insan yaratılış kalesini gerçekleştirmiyorsa kardeşlerim hayvandan daha aşağı. Çünkü Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Kur'an'a göre, sünnete göre hayat yaşayamayanları tehdit için Gayeleri sadece rızık endişesi olup da, dünya hayatına sadece rızık mücadelesine girip de hayatlarının bütün anlarını, rızkı nasıl geliştirebilirim düşüncesi olan insanlar için bahsediyor. Onlar konuştukları zaman diyor, onların konuşmaları senin hoşuna gider. Onlar dünyayı o kadar rağbet beslemişlerdir ki, dünyayı o kadar sevmişlerdir ki, çünkü Hristiyanlardan daha çok Yahudiler dünya rağbet beslemiştir ve bu Hıristiyan ve Yahudilerin amelidir. Dünya sevgisi kardeşlerim. Onlar dünya o kadar rağbet beslemişlerdir ki ama Allah katında onların zerre kadar bile değeri yoktur. Ama Allah insana şöyle bir değer olarak biçtiğimiz zaman değer olarak baktığımız zaman kardeşlerim Allah kime değer veriyor? Allah katında kardeşlerim değerinizin artmasını istiyorsanız tatmanızı artırın. Ama yok insanların yanında diyor süfyani ı Sevri, Abdullah bin Muharreti telefimiz diyor ki eğer insanların yanında değerinizin artmasını istiyorsanız cebinizi kuvvetlendirin. İşte Allah cüleği de <gülüyor> Bu iki tane kıstas içerisinde bakınız ne buyuruyor. Subhanallah. Onlar konuşurken diyor hoşuna gider. Onlar yolcu hayvanlar gibidir. Ve ayetin devamında diyor ki hayır hayır onlar hayvandan daha aşağıdır. Belhum adar. Kim onlar? Kalıpları düzgündür. Fizikleri de güzeldir. Konuşurken seni etkilerler. sihirlerle Tesir altına alırlar. Sen bir o anda ekonomi durumu kritikse onların konuşmaları karşısında diyor psikolojime kendini ezik, mahcup ve kompleksi hissedersin adam arabasından katından yatından bahsettiği zaman çünkü ona göre kendisini tartıyor eğer senin de kalbinde dünya karşı bir rabat varsa onu tarttığı kriterle sen de kendini tartmaya kalkıyorsan ve o senden daha zenginse mikrofon onda o seni arabasına bindirecek seni ilahına çağıracak ve seni ezecek boğacak ama yok eğer iman kalbinde varsa müslüman sen de onu ilahına çağırıyorsansa ve şu sözü ona söyleyebiliyorsansa bu defa o bitecek nedir o Allah Azze ve Celle bütün insanları, bütün cinleri ve bütün melekleri bir sahrada toplansa, toplasa. Ve onlara dese ki isteyin benden vereyim. Onlar isteseler Allah'tan onlara bir o kadarını da bu Buyuruyor ki okyanusa topu inenin topuzunu değil ucunu daldırdığınız zaman. Ne kadar su alır? Hiçbir şey. Çok az. Allah'ın mülkünden bu kadar bile eksilmez diyor. Dünya hayatında sadece dünya çalışan insanları şöyle bir durup tefekkür edelim. 50-60 senelik bir hayat için işçi olanlar, işverenlerin de işverenleri var. İşverenlerin de işverenleri var. Çünkü gerçek padişah Allah'tır. Herkes bir yerlere yaranmak için. Herkes kendisinin aşağıdakini yanında üstünlük taslar, kendisinin üstünlüğüne giden de elini ilikler, önünü ilikler. Ama gerçekten önümüzü iliklememiz gereken merci insanlar tanırsa hiç kimsenin önünde önünü iliklemez. Gün gerçekten önünü iliklediği, saygı duruşuna geçtiği günde beş defa alemler Rabbidir. Ve en büyük dediği Allah'tır. İşte onun şuuruna varan bir mümin kalbinde onun rızasını göze etmekten başka bir gaye olmadığından dolayı ve bu tür düşünceler ve duygular da bu müminin kardeşlerim değiştirmez. Bakalım kardeşlerim özel rızık ise bu dünya ve ahirette yararı devam eden bir rızıktır. Hz. Peygamberin kastettiği ve açıkladığı rızık da budur. Birisi rızık için Allah'a çok dua ettiğinde Allah Resulü bakınız dua yerilmemiştir. Ama Allah Resulü bunun faziletinden dolayı buna diyor ki zaten kalemler kurmuş. Bunun için dua edeceğiniz akıbetin için dua etseydin ya diyor. Zaten kalem kurumuş. Allah rızkınıza kefil kardeşlerim ama cennete girmemize cehennemden kurtulmamıza değil. Allah'ın Rezzak diye bir ismi var. Ama bütün kulları cennete koyacak diye bir hiçbir kulun hiçbir garantisi yok. Hiçbir kulunun Allah katında ne bir torpili ne bir akrabalığı var. Hiçbir kulun. O yüzden Allah Resulü dahi buyuruyor ki ben dahi diyor sonumun ne olduğunu bilmiyorum. Kardeşlerim özel rızkı ise bakınız nasıl açıklıyor. Bir diyor kalplerin rızkı. Kalplerin rızkı herkes kendi nefsine şöyle bir tefekkür etsin. İlim, iman ve bunlara bağlı gerçeklerdir. Her kalp gerçeği bilmek ister ve buna son derecede muhtaçtır. Bunun için yalnızca Allah'ı ilah olarak kabul eder ve sadece ona ibadet eder. Böylece gönül zenginine kavuşur. O yüzden Buhari'de gelen bir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki en güzel zenginlik diyor gönül zenginidir. Ancak bunu kalp ile yaşayanlar idrak eder. Kalplerin rızkı işte budur. İlahi marifet ve bilgiler. Zaten bu rızlıktan mahrum kalan bir insanın İmanı gerçek manasıyla kalbine yerleştirmeyen, imanın tadını yakalayamayan bir Müslümanın veya bir insanın hayatı boyunca nefsinin ağına kapılıp da, şeytanın vesiline kapılıp da hırslanmaya iten sebep zaten burada başlamıştır kardeşlerim. Yani imanın tadından mahrum kalmadı. Gerçek manasıyla imanın tadını elde eden bir mümin işte o Buhari'deki hadisi idrak etinden dolayı kalbi sükuna kavuşmuştur. En güzel zenginlik gönül zenginidir. Bakınız kardeşlerim bedenlerin rızkı ise Sahibine bir sorumluluk ve günah yüklemeyen helal rızıktır. Kişi helal olan çarşılaman Allah Celle onu hesaba çekmeyecek. Allah'tan istedikleri sadece kendilerine has olan bu rızıktır. Bu iki rızık türünü de kapsar. Bu yüzden mümin kul kendisine rızık vermesi için Rabbine dua ettiğinde bu iki rızkı birden istemelidir. Hem kalplerin rızkını, Allah'ıma ilmen, nafiyen, rızkan, tayyben ve amelen mutakadelen. O yüzden Allah sellem namazlarında nasıl dua ederdi? Allah'ıma e inne alâ zikrike ve şirke ve husnibadetik. ''Allah'ım senden, sana güzel ibadet etmeyi, seni zikretmeyi, sana güzel kulluk etmeyi bana nasip eyle.'' Şimdi kiminin derdi, dünya hayatında hep namaz aralarında, namazın haricinde rızkını genişlemesi için duadır. Kiminin derdi ise, Allah'a kulluğunu güzel yapmadır. Peki bu ismini bilmek insana ne fayda sağlar kardeşlerim? Bu isim bilinince kul bununla Rabbine dua eder, ona ibadet eder ve ibadet etmenin edeplerinden biri de, kulun istediği ve ihtiyaç duyduğu her şey için Rabbine yönelip dua eder. Ve bakınız Hazreti Musa'dan misal veriyor kardeşlerim. Hazreti Musa en kıymetli şeyle dünya hayatının en basit istemiş. Acıktığı zaman <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> ya Rabbim yiyeceğim yok. Ya rahmet Yiyeceğim yok. Barnağım yok. Ya Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacın. Demek ki mimin ihtiyaç sahibi olduğu zaman el açıp dua edebiliyormuş. Kelamını duyduğu zaman da Ya Rabbi cemalini göster. Şimdi insanoğlu doyumsuz. Bakınız az önce yiyecek istiyor. Bir zaman diliminden sonra da allah Teala'nın cemalini görmek istiyor. O yüzden insanoğlu Allah'tan ister. Kul Allah'tan başkasından rızk beklememeli. Bu konuda ondan başkasına dayanıp güvenmemeli. Subhanallah. Bakınız salihlerden bir tanesine bir şahısla alakalı video alıp geçiyor arasında. Şöyle diyor. Bir adam hatim bir esama dedi ki nereden yiyorsun? O da dedi ki onun hazinesinden. Bu defa o adam ona dedi ki sana gökten mi yağıyor? Subhanallah. Allah dedi göğe de yere de güç getirir ama bana dedi yerden bitirtiyor. Bu defa dedi ki siz laflar hep eğip büküyorsunuz dediğinde bu defa o da dedi ki hak gelince batıl zahir olur dedi. Yani hak karşısında batıl susmaya mahkumdur. Buna göre her Müslüman Allah'tan başa rızık veren Bir mutlak rezzak olmadığını bilmeli eğer başkası geçinmesi için rızık veriyor ise görünse de gerçekte kendisine rızık verenin Allah olduğunu şuurunu hiçbir zaman unutmamalıdır. Eğer bu şuuru kaçırırsa hani biliyoruz dedik ya derse başlarken peki bu şuuru koruyabiliyoruz mu kardeşlerim? Vaktiyle birisini ziyarete gitmiştim. Resmi yerde çalışıyordum. O anda da iş yerinden elemanlar hatırlıyormuş. İşte bu geçici süreçliğine oraya girmiş. Reng bengi hangi oldu ben beyaz. Yani bana diyemiyor buradan git de ama öyle demeye de getiriyor. Hayır da derim bir sıkıntım var ya derim hani şu anda işi çıkarıyorlar da hani hani işi sıkı tutmak lazım falan filan. Yani duvara badanı yaparsın ya böyle bir saat sonra böyle bir renk atmaya başlar aynı surat o halde. Rezak kim? Rezak kim kardeşler ya Bu namazdan yadına da veririz. Şimdi biz rızkın Allah'tan olduğunu iman etmişiz de kardeşlerim. Esnaflarımız, işçilerimiz işverenlerimiz. Sonuçta biz bir yerlerden sebep olarak bize rızık geliyor Hakikaten Allah'tan haya ve İttika ettiğimiz gibi, ürküp korktuğumuz gibi Saygı duyduğumuz gibi Bir işverene Rızkı vesile olarak gelen karşı Aynı şeyi Allah'a duyuyor muyuz ya Yani rızka vesile olan Bize rızka gelen, sebep olan kişiye Gelen rızka duyduğumuz saygı düşünün Yani esnaf şöyle bir tefekkür etsin Bunu sadeleştirelim Sabit müşterilerimiz var. Onlar geldiği nasıl davranıyoruz? Buyurun hoş geldiniz. Niye? Kaçmasın. Alışmış. Oradan ekmek geliyor da esnaflar bu dediğimi çok iyi anlar. Tamam eğilmeyeceğiz, bükülmeyeceğiz ama esnaftır. Dükkandan içeri girmiş. Buyurun hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olalım? Ben öyle insanları biliyorum ki anasına, babana, babasına bağırıyor, çağırıyor ama müşterisine karşı kuzu. Niye? Ekmek geliyor. Bir de toplumda bir laf çıkmış. Veri nimet. Valla veri nimet Allah'tır kardeşlerim. Veli de Allah'tır, nimetin sahibi de Allah'tır. Allah annene babana öf diyor ayette. Rızkına sahip benim diyor, rezak benim diyor. Ama insan bu ince o dediğim noktayı kaçırmışsa kardeşlerim, işine aşına sahip çıkmak, müşteriye sahip çıkmak, aman elinden kaçmasın bu iş. Büyük bir şirket, büyük bir müteahhit. Bundan aram kötü olursa, Bir de piyasada nasıl tutunacağım ben? Bunun çevresi de var. Bu beni bir bırakırsa bu da bak çevirecek? ki bu elemanı niye bıraktın? Bu da bak diğer şirketler de bana iş vermeyecek. Ha? Peki şu günah işlersen Rabbimin katında Rabbimin yardımı kesinlikle benim halim nasıl olur? Şu sohbetleri terk edersen, günahlara dalarsan, hususun üstündeki zikri ve duaları azaltırsan, sabah namazlarım kaçarsa, cemaatlerde mahrum kalırsam namazları geciktirirsem Rabbimi gadaplandırırsam ailemi elimden alırsa bebelerimi alırsa organlarından birkaç yerine hasar ve zarar verirse şu anda biz toplumda görüyoruz adam sapasağlam hastaneye bir gidiyor organlarından bir iki tanesi gitmiş şu anda bizim çevremizdeki kardeşlerimiz zaman zaman bunu yaşayanlar da olabiliyor bizde yaşıyoruz sapasağlam olan bir insanın bir de bakım bir kaza geçirdi gözü gitti kulağı gitti ayağa gitti organı gitti. Yani şu anda kardeşlerim hiç kimse kendi organına ve Allah'ın kendine verdiği nimetlere benim gözüyle bakmasın. Vallahi Allah'ın billahi Allah'ın tallahi Allah'ındır. Allah ol dediği zaman bitti. Peki Allah-u Teala kuluna nerede kadaklanıyor? Tüteylerinden alıyor. Zaten burada meyallim inşallah birkaç madde halinde almış. Rızkın çoğalmasına sebep olanlar, rızkın azalmasına sebep olanlar. Rabbim oraya da Zaman ayırıp yönelmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Bizlerin esas yaratılış gayemiz Allah'a kulluk. Eğer biz bu yaratılış gayemizi kardeşlerim sadece lafta kalırsa, ilim olarak bilgi dağarcımıza kalırsa, yaratılış gayemiz kulluk, yaşadığımız sürece kalplerimize taze ve sıcak kalmasa, işte bu dediğimiz imtihanlarda hemen yaratılış gayesi kulluk unutulur, Allah'ın dinine hizmet unutulur ibadetlerimde huşuyla yapmam, amellerimi artırmam, ilmimi artırmam, ihlasımı artırmam, Allah'ın dinine gayretimi artırmam unutulur. Bu defa hırs bitti mi? Bitmedi kardeşlerim. O yüzden Allah ve Sellem <gülüyor> insanları aşırı tamaha götüren hırsdan men etmiştir. Aşırı tamah, aşırı hız kalbi öldürür. Kalp ölürse ne olur? Bu defa şeytanın ağına kapılır. Ondan sonra nefis boşturmaz. bu defada. da Hep dünyalık ister kardeşlerim. Bakınız kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Kulun rızkı kendisine ecelini aradığından daha fazla gelir. Bir rızkından kaçsa bile eceli onu yakaladığı gibi rızık da onu yakalar. Hal böyleyken kardeşlerim rızık endişesi, rızık kaygısı, rızık derdi, rızık düşüncesi Rablerinin dininden uzak durup onlara isyan içerisinde bir hayat sürenlerden nasıl da net bir şekilde ortaya çıkıp kendini ortaya koymuştur. Halbuki her ne şekilde olursa olsun rızık endişesi ve kaygısı insanı Allah'tan kulluktan her dönemde her ortamda kalplerine bu hastalık musallat olan kişilerde kulluktan tavizler, amellerde tavizler, cemaat ortamından kopmalar ve bir zaman sonra da ortamdaki insanları gıybetler dokudu kovuculuk yaparak kötülemeler başlamıştır. Hani oyun bilmeyen kız der ki yırımdardır. Bu bizim halk dilinde yaygın bir sözdür. Kedi ulaşamaca ciğerin de Murdar. Hayır yapamaz. Salih amel yapamaz. Allah'ın dine hizmet edemez. Davet yapamaz. Ama yapanları kötülemeye başlar. Senin gözün üstünde ne kaş var? Bu niye var? O yapıyor ama bir şey mi yapıyor diye. Onunla kendini avutup durmaya başlar kardeşlerim. Bakınız kardeşlerim. Allah Azze Celle ayet-i kerimede diyor ki Yer yürüyen hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Çünkü Allah'a kullukta rızık endişesi ve korkusu ne kadar etkili bir imtihan ise de aynı o rızkı elde etmede başvurulacak şeyler de o denli etkileyici bir imtihandır. İşte bundan dolayıdır ki, Subhanallah, dünyadaki rızık talebimizi özel yapınız. Şüphesiz herkes kendisi için yaratılan şeyi elde edecektir buyurmuştur Allah Resulü. Yani özel yapınız derken bakınız Allah Resulü ne diyor? İbn-i Macilegen hadise. Ey insanlar diyor Allah'tan korkun ve rızık talebinde ve celbinde mütedil olun. Aşırıya gitmeyin. Gerçekte davranmayın. Çünkü rızık gecikse bile tamamını almadığı hiçbir nefis diyor Allah Resulü ölmeyecektir. O halde rızık talebinde Allah'tan korkun ve istemekte mütedil olun. Helal olanı alın, haram olanı da bırakın. Ve Peygamber sallallahu başka bir hadislerinde bakınız. Bana cibri emin diyor. Şöyle haber verdi. Hiç kimse ölmeyecektir. Rızkını son olarak yemedikçe ve içmedikçe. O halde Allah'tan korkun. Rızık konusunda diyor Allah Resulü muhtedil olun. Sakın rızık endişesi sizi Allah-u Teala'ya isyan etmeye sevk etmesin. meşru olan, mevcut yapmanız gereken amellerden de sizi alıkoymasın. Çünkü Allah katındaki hayırları ancak kardeşlerim, Allah katındaki cennet makamına ancak itaatle, salih amele ulaşılır buyuruyor. Ve bir başka hadislerinde ise sizden biriniz haklı gördü ve şahit olduğunda insanların korkusu veya rızık endişesinden dolayı davetten geri durması. Çünkü Allah'a davet diyor. Ne eceli çabuklaştırır ne de rızkı daraltır kardeşlerim. Bakınız. Subhanallah. Rızkı elde etmeye, celbetmeye sebep olan mevzulara bakın kardeşlerim. Allah-u Aziz Celle kitabında buyuruyor ki Ashab Suresi 70 ve 71. ayette. Ey inananlar. Rabbimiz iman eden kullarına sesleniyor. Allah'tan korkun. Kime sesleniyor? Ey insanlar Allah'tan korkun değil. Ey inananlar, ey iman edenler Allah'tan korkun. Ve doğru söz söyleyin. O zaman Allah işlerinizi düzelsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çalışma hayatımız iş alanına giriyor. İşlerimizin düzelmesi için birinci kriter neymiş? Allah'tan korkmamız ve doğru söylememiz. Birinci şart bu. Aklımızı iyi tutalım. Allah'tan korkmamız Konuşurken doğru söz söylememiz işlerimizin rast gitmesine sebep oluyormuş. Eğer bir iş yaparken makinede çalışıyorsunuz. <gülüyor> bir iş veren, bir müşteriyle diyalog anı zaman müşteriyle sıkıntı yaşıyorsunuz. Subhanallah. Hemen orada durun kendi nefsinizde var ya günahlarınızı, masiyetlerinizi hatırlayın. Ben ne kadar Allah'tan bakıyorum. Allah zalime, zalimi musallat eder. Salih zatlardan bir tanesi öyle diyor. Kendisine cahillerden bir tanesi sataşınca Talebesi takip etmiş onu. Cahilden, cahillerden birisi diyor, Şeyh'e sataştı diyor, Şeyh döndü kıbleye, Allah'a tövbe ve istiğfar etmeye başladı. Müsait olunca şeyhe bunun sebebini sordum. Günahlarım aklıma geldi de, muhakkak değil bu halim günahlarımdandır. Kardeşler hiçbir şey basit değil. Allah'tan en çok korkan da alimlerdir. Genelde muzu yere atanı ayağımız kayınca kızarız da, ya benden önce gidenin bu ayağı niye takılmadı bu muza diye hiç de düşünmeyiz. Beninkine niye çakıldı? Çünkü Allah zalime zalimi salat ediyor. Eğer sözü doğru söylersek, Allah'tan korkarsa kardeşlerim, bulunduğumuz ortamda işlerimiz rast gidecek. Allah Celle bize en sıkıntı anlarımızda, eğer dar anlarımızda ummadık yerden bize Rabbimiz çıkış kapılarını açacak. Çünkü kapıları açan Allah'tır. Daraltan da Allah'tır. Bu Allah Celle'nin esma ve sıfatlarına giren şumullardır. Bakınız kardeşlerim. Kim Allah'tan sakınırsa diyor, Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder. Neyinden sakınırsa? Hududuna riayet ederse. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki haram bellidir, helal de bellidir. Aralarında bir de şüpheli şeyler vardır. Her kimdir şüpheli şeylere yaklaşırsa harama yaklaşmıştır. Her hükümdarın bir korusu vardır, Allah'ın korusu da yasaklardır diyor. İşte Subhanallah, bizim güncel hayatımız içerisinde, Allah'a kulluğumuzun içerisinde yapmış olduğumuz amellerimiz ve eylemlerimiz var ya, işte bizim hayat seyrimizi de etkiliyor. O yüzden sahabe öyle diyor. Çok enteresan. İçimizden birisi diyor, devesini kamçıladığı zaman diyor, hanımına sabredemediği zaman, ona bağırıştığı zaman, biz anlardaki kalbinden ifa Bir insan neden sabredemiyor? Yoklasın o anda kalbini. Birisinden bir imtihan yaşıyor ama kalbinde sıkıntı var. Yani ufacık bir imtihan karşısında tökezliyor. Bazen büyük imtihanlar karşısında sebatkar davranıyor. Koşnut kalbi. Ama bazen ufacık bir imtihan karşısında birisinin bir lafına... Bir de baktım diklenme, bir anda üfkelenme, kükreme başı insanın kalbinde. Neden bu oluyor kardeşim? Bakın sahabe nasıl yakalamış ince noktayı. Bizler diyor, kimisinin devesi huysuzluk etmeye başlayınca kendisine ve o da devesine kamçı bulmaya başlayınca veya hanımı ona bağırıp çağırınca veya hanımına sabretmeyince biz onun kalbinde nifak olduğunu fark ederdik diyor. Allah cezalandırıyor. O eşi ona kim verdi? Allah onun hizmetçisini diye verdi. O kul Allah'a hizmet ediyor mu? Bakınız geçen derslere katılan kardeşler bunu bilirler. Subhanallah. Davud Aleyhisselam evladı Süleyman Aleyhisselam için Ya Rabbi diyor bana verdin bu mülkümden diyor evladıma da ver. Bakınız Subhanallah. Rabbim bunu unutmamamızı nasib etsin. <gülüyor> Ey Davud diyor evladın da seni gibi bana kulluk ederse ona da veririm diyor. Bir daha tekrar edeceğim. Ben çünkü bunu okurken çok hoşuma gitmişti. Her peygamber kendi ben gelen bu peygamberlik silsesinin devam etmesi için Ya Rabbi zürriyetime de, bu peygamberlik silsesini nasip ettiğe dua etmiştir. İşte Davud Aleyhisselam'ın da Allah Celle kendisine mülk, hükümranlık, hükümdarlık verince, Ya Rabbi diyor, evladıma da bakınız Allah Celle ne buyuruyor. Ey Davud diyor, senin evladın da senin gibi beni tesbih ederse, bana ibadet ederse, bana kulluk ederse, benden sakınırsa, benden korkarsa, hududuma riayet derse, ona da veririm. Davud'a niye veriyormuş Aleyhisselam'ı? Allah'tan korktuğu için, hududuna riayet ettiği için, ondan sakındığı için. Meryem'e niye rızık geliyormuş? Yaz ayında kış, kış ayında yaz yiyeceği. Bak Meryem ne diyor? İşte o ayet. Allah Celle, Meryem'e inen o zamandaki vahiy, Bakınız Kur'an'da da geçiyor. Meryem diyor ki Subhanallah o dilediğine nihayetsiz rızık verir. Subhanallah. Ve bu defa Yahya şey... Ee, Zekeriya aleyhisselam küçücük bir çocuktan nasihat alıyor. Daha onda küçük Meryem daha küçük büyük değil fazla. Ve Rabbine yöneliyor. Öyle bir huşu öyle bir hudu ile Rabbine yöneliyor ki Ya Rabbim şu ana kadar bu şekilde seni rahmet hazinenden istememiştim Ya Rabbim. Zürriyetimin devam etmesi için senden hayırlı bir evlat istiyorum. Bu ihlas istiyor. Hemen Cebrail aleyhisselam kendisine geliyor sana Yahya'yı deriz. Bak o duanın kabul olduğuna kendisine hayret ediyor. Ya Rabbim ben ihtiyalamışım. Saçlarım diyor. Hem beyaz. İhtiyar olmuşum. Benim çocuğum nasıl olacak? Cebrail Aleyhisselam diyor ki bu böyledir. Allah ol dediğim hemen olur. arkadaşlar bizim Allah'a imanımız hangi boyutta? Elimizdeki sanatımız kadar mı Allah'a iman ettik? Kafamızdaki bilgi kadar mı Allah'a iman ettik? Bedenimizdeki güç kadar mı Allah'a iman ettik? Tabiatın gücüne göre mi Allah'a iman ettik? Allah yaz ayında kış, kış ayında yaz yiyeceği vermiş Meryem'e. Bizim aklı kriterlerimize göre bıçak keser değil mi? Ama Hz. İbrahim Aleyhisselam Hz. İsmail'i kesmeye kalkınca kesmedi. Bizim aklı kriterlerimize göre şu anda tabiat kanına göre ateş yakar değil mi? Hz. İbrahim'e ateş yakmadı. Şu anda sebep dairesinde kriterlerde su boğar insanı değil mi? Abdülmecid. vardı mı kardeş? Ama Hz. Musa ve kavmini boğmadı. Kimi boğdu? İnanmayanları. İman etmeyenleri boğdu kardeşlerim. O yüzden Allah'ın rızkı nereden geliyor? Ne şekilde geliyor? Ne şekilde kısılıyor? İşte Allah kitabında bunları bizlere kardeşlerim bildirmiştir. Bu da gösteriyor ki Allah'ın emir ve nehirlerine riayet ederek Allah'tan sakınırsanız kardeşlerim Allah da size bir çıkış yolu ihsan eder. Rızkın <gülüyor> ulaşmasını vesul olan sebeplerden ve katmanlardan bir tanesi de kardeşlerim sık sık zikrediyoruz ama tekrarında yine hayır vardır. Tevekkül kardeşlerim tevekkül. O yüzden Allah sellem sahih bir hadislerle eğer siz Allah'a diyor gereği gibi tevekkül etmiş olsaydınız sabahları yuvalarından aç kursakları tok karnına dönen kuş anneler gibi Allah diyor sizi fadmına rızıklandırırdı bakınız ne kadar açık bir hadis rızık neyle alakalıymış <gülüyor> Mehmet Ali rızık neyle alakalıymış tevekkülle alakalı tevekkül. yani kişinin Rabbine olan güveni kadar rızık geliyor kendisine kişi kalbinde Rabbine karşı nasıl bir tevekkül varsa Müminler iseniz yalnız Allah'a güvenin buyuruyor ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle. Müminler iseniz yalnız Allah'a güvenin. Demek ki kişi Allah'a ne kadar güveniyorsa o şekilde bu hadisten yola çıkarak anlıyoruz ki ne kadar güveniyorsak o kadar bize zık geliyor. Evet kardeşlerim bakınız Allah Aleyhisselatü Vesselam takdir sebeplere göre diyor engel değildir diyor. O başlığa geçmeye inşallah da bu maddeleri kaçırmadan gidelim. Allah'a iman edip ondan sakınmak. Bakınız kardeşlerim Arap Suresi 69. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Eğer o ülkeler halkı Allah'a iman edip ondan sakınsalardı Allah diyor onlara gökten ve yerden bereket kapılarını açardı. Fakat onlar yalancıdırlar. Şu anda Subhanallah. Zaman zaman depremlerin olması yağmurların ya çok yağması ya da kıtlık olması suların kesilmesi Felaketlerin ve kazaların çoğalması kardeşlerim. Allah'ın emirlerinin ve hukukunun yeryüzünde ciddi anlamda işlememesinden kaynaklanıyor. Çünkü Tirmizi'de bir hadis var. Sahih bir hadistir. Allah Resulü sellem dünya hayatını bir gemiye benzetiyor. Üç katlı bir gemiye. Alt kattakilerin suya ihtiyacı var. En üst kattakilerde de su var. Alt kattakiler su ihtiyaçları için de üst kattakilerine işe, haber gönderiyorlar. Bize su. Onlarda su yok diyorlarsa. Bunlar da onları tehdit ediyorlar. Diyorlar ki eğer bize su vermezseniz gemiyi deleriz, denizden suyu alırız. Şimdi su katdekileri düşünce alıyor. Eğer biz bunlara su vermezsek, gemiyi delerler, hepimiz batarız. İşte Allah R.S. de buyuruyor ki, yör yüzünde fitne fesat çoğalmaya başladığı zaman, oranın salihleri, davetçileri, uyarıcıları, emrim maru ve nehyanın mülkeri terk ederlerse, yani iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı bırakırlarsa diyor, Allah Azze ve Celle diyor, yaş kuru ayırmaz diyor. Onlarındır artık halleri maşaya kalır. Aynı bu gemi hali gibi. Eğer üst katekler onların ihtiyaçlarına cevap vermeseler diyor gemi delilecek su alacak ve iyi kötü için hepsi boğulacaktı. İşte Allah Resul dünya hayatını da bu gemiye benzetiyor kardeşlerim. Ve şu anda bizim içinde bulunduğumuz ortamda aynı böyledir. Yani bizim Allah'a kulluk yapmamız yetmiyor kardeşlerim. Allah bir ülkeye musibet bela verdi ama belki secde halinde geceleri göz yaşı döken kullar olabilir. Ama o kullar gündüzleri fitne fesat içinde olanlara nasihat etmiyorlarsa, emarifi yapmıyorlarsa musibet gelince yaş kuru ayırmayacak küllüm götürecek bunu duyan sahabe ey Allah'ın içinde salihler de var deyince onların hesapları mahşere kalacak diyor ve kardeşlerim bakınız Talak suresi 2 ve 3. ayetlerde kim Allah'tan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar, ihsan eder ve onu ummadığı yerden de rızıklandırır sahabelerden bir tanesinin onlu müşrikler yakalamışlar, bağlamışlar, esir almışlar Bu sahabe gelip peygambere durumunu arz ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Oğluna bir çeşit haber yolla. Durmadan la havle ve la kuvvete illa billahi çeksin." Manası nedir bunun kardeşlerim? Güç ve kuvvet ancak Allah'ın elindedir. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın dilemesiyledir. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Çünkü peygamber ve sahabe'ler için Allah Celle buyuruyor ki: "O savaşı siz kazanmadınız. Biz kazandık diyeceğine bak. Okları siz atmadınız, biz attık." diyor Cenab-ı İşte fetih verilince peygamber bunu çok güzel yakalamış olacak ki sakalı devenin kaşına değecek şekilde Mekke'ye giriyor. 130 bin insan olduğu halde. Tevazu halinde. Çünkü o başarıyı, o yardımı Allah'ın yardımıyla elde ettiğine kalp tam manasıyla teslim ve sükunete kavuştuğu için tevazu içerisinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en güçlü olduğu devrede en tevazu hali. <gülüyor> müminlerin haline bakalım bunu bir tartalım varken kibirli yokken de yese düşüp imandan İslam'dan çıkıyorsak vallahi billahi dengesizlik var o zaman varken tevazu yokken, yokken de tevekkül kardeşlerim varken tevazu almasın diye korkmak çünkü veren oydu almaya da gücü yeter o yüzden kardeşlerim diğer maddelerden bir tanesi de dürüst olmak sohbetin arasında zikrettiğimiz gibi yalan söylememek Ey insanlar Allah'tan korkun, doğru söz söyleyin. Allah o zaman işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Bakınız bir hadislerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkın söylenmesi gerektiği yerde hakkı söylemekten insanlara olan korkunuz sizi engellemesin diyor. O yüzden taşta gelen başka bir hadislerinde ise kim insanların kızması pahasına diyor. Allah'ı razı ederse Allah diyor o öfkelenen insanların şerrinden o muvahit mü kulunu korur diyor o topluluğu korur. Ama kim de diyor, insanların kızması pahasına Allah'ı kızdırırsa insanların kızmasına etki altında kalırsa Allah'ı kızdıracak günahlara masiyetlere dönerse diyor, Allah hatırla diyor, elinde sonunda o insanların eline bırakır insanı. Ki biz bunu toplumlarda, cemaatlerde, cemiyetlerde ve içimize de görüyoruz. Görüyoruz yani, canlı bir şekilde görüyoruz. Taviz tavizi getiriyor. Taviz tavizi getiriyor. Göy insanlar laf etmesin diye. Bu tavize en çok kapılanlardan birisi kimdi? Belki aşağı yukarı 3 sene yakındır bu ekstra ders içerisinde belki 50'ye yakın bu örnek verilmiştir. Kim? Ebu Talib kardeşlerim. Taviz tavizcilerin önderi. Subhanallah. Allah Resulü 70'e yakın kendisini uyarmaya gidiyor. Ebu Cehil tam Ebu Talib'in yanında boş bir yer var. Onu fark ediyor ama gidiyor oraya. Teygamer tam içeri girmiş oraya oturup da kalbi ülfet etmez. kalbi çakışmasın Allah Resulü. Allah Resulü ayak ucunda ancak yer bulup da oturabiliyor. Oradan amcasını yine La ilaha illallah çağırıyor. Subhanallah. Allah. Allah Resulü Aisset Vesselam onu çağırdığında önceki turlarında bile, o devrede bile Abdur diyor, Ebu Talip Abdur Mutalip'in dinizleridir. Ama başka dönemlere baktığımız zaman Ebu Talip diyormuş ki iyi yani ben de biliyorum ki sen Allah'ın Resulüsün fakat şimdi ben böyle söylersem şimdi Mekke'nin ihtiyar kadınları bana güler yeğeninin dinle girdi derler bakınız halkın kınamasına kapılıp bak burada bir amel var nedir o La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek Değil mi? bak bu ameli söylemekten nüksünüyor insanların kınamasından korkuyor mahşer günü Allah'ın kınamasını hesaba katmıyor ne oldu peki insanların kınaması imandan mahrum kalmasına sebep oldu Peki hadi o kınadı, kınamasından korktu insanlar cehennem ehlinin en hafif azap görenidir Ebu Talip'tir. Rabbim hiçbir mümine bu azabı tattırmaz. Ayağına ateşten nalın gizilecek, ebedi olarak cehennemin kıyısında ebediyen beyni kaynayacak diyor. Cehennem ehlinin en hafif azap göreni. Peki bu insanların etkisinde kalmaya yani, laf ederler, kınarlar, kınasınlar bu azaptan beni bunlar koruyacak mı yarım aşağı gün? Allah'ın kınaması mı? cehennemi mi mı? Yoksa bu insanların tipine bak, sakalına bak, namazına bak, şuyuna bak mı? Desinler. Ya biz bu şekilde onları değerlerden olsaydık, bu şuurda olmasaydık halimiz ne olacaktık kardeşlerim? Belki birçoğuzun birçok salih amelleri yapma isteği vardır içinde. Belki toplumun etkisinde kalmışız. Yarın mahşer günü bunlar bizi hatırlamayacak kardeşlerim. Bizi kınayanlar kaçacaklar bizden. Hz. Ayşe annemiz diyor. O gün diyor, Ey Allah'ın peygamberi, sen hatır bizi hatırlar mısın? Üç yerde peygamberler daha kimse hatırlamaz diyor. Ben de iyi hatırlamıyorum. Sırat kurulduğu zaman. Sırat köprüsü kardeşlerim. İncici köprü. Altı cehennem. Masal değil gerçek. Peygamberlerin bile nefsi nefsi dedikleri gün. Terazi kurulduğu zaman. Ameller havada uçuşmaya başlayınca. Subhanallah. Rabbul izze ve Celle. Geldiği ve melekler saf saf dizil zaman. Hakim, yeryüzünün hakimleri nerede? Meydan okudu zaman. Ve diyor ki Buhari'de geliyor bu rivayet. Allah Azze ve Celle şu an kadar hiç böyle öfkelenmemişti. Şu an sonra bir daha ebediyen böyle öfkelenmeyecek diyor. Ve Allah-u Teala'nın öfkelendiği bir an. O gün diyor ben bile hiç kimseyi hatırlamam diyorlar. Böyle bir gün var kardeşlerim. Ve 124 bin peygamber bugün için haber vermiş. 3 günlük dünya hayatında Allah'ın emri olan, peygamberin sünneti olan kulluğumuzu yaşarken... Ani hisli heyecan, doping olayını kastetmiyorum. İmanı kalbe koyarak, Allah'ın isimlerinden beslenerek, şuurlu bir şekilde sindire sindire imanı ben ve salih kast kastediyorum. Ani heves, heyecan değil. Bu şekilde kendimizi geçiştirip şuurlanmamız karşısında, toplumun insanların etkisinde mi kalmamız gerekiyor? Yani ne derler bana? Peki o ne derler? Düşüncesinin etkisinde kaldığımız o insanlar, yarın bizi Allah'ın azabından kardeşlerim koruyabilecekler mi? Koruyamayacaklar kardeşlerim. Bakınız şartlardan bir tanesi de kardeşlerim Allah'tan diyorum mağfiret dileyin ve tövbe edin ki Allah üzerinize bol bol yağmur yağdırır. Demek ki rızkın çoğalmasına sebep olan vesilelerden bir tanesi de neydi? Bol bol istiğfar etmek. Ve kardeşlerim Buhari'de gelen hadiste sıla-i rahim sebebiyle rızkın bollanması babında bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Her kim diyor rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını istiyorsa akraba ziyareti yapsın diyor. Subhanallah. Ve Rabbimiz ayet kermede o kimseler ki ne bir ticaret ne bir alışverişin kendilerini Allah'ı zikretmekten, namazı kılmaktan, zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşete kapılacağı o günden korkarlar ve onlar o güne dünya hayatında iman etmişlerdir. O gün gelecek kardeşlerim. Evet kardeşlerim. Bakınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar. İşlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünyada da ona boyun eğerek dünya gelir diyor. O dünya elin tersi deyipse dahi dünya ona zelil bir şekilde kendi gölgesi gibi gelir. Her kimin kaygısı da dünya olursa Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar. Kendisini de derbeder eder ve dünyadan da kendisine ancak mukadder olan gelir. Kalbindeki o şey ebediyende bitmez kendilerine bol bol mallar ve oğullar vermekle onların iyiliklerini kastettiğimizi mi zannediyorlar bazı kesimler diyor. Bir de böyle bir zümre var. Subhanallah. Fakat asla bunun neden böyle yaptığımızı onlar anlamayacaklar. Biz onlara diyor bir ara peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zenginlere gözünü dikmiş böyle. Hani zengin olsam da islamiyet güçlensel düşüncesiyle. Allah hücre diyor o zenginlere meyletme diyor. O evlatları olanlara, erkek evlatları, malı mülkü çok olanlara meyletme. Biz onlara dünya hayatına malı yığın yığın verdi ki bizi unutturmak için kendimizi ve o mallar onlar oyalaya dursun diyor. Biz onları kıskıvrak yakalayacağız. Onlar oh dediklerinde ve onları ebedi cehenneme daldıracağız. Ve Allah Celle bir ayetinde de buyuruyor ki eğer müminlerin diyor, kıskanmayacağını bilseydik diyor kafirlerin saraylarını Yakut'tan Zimrit'ten yapardı bu dünyada. Niye? Bundan sonraki alemde onların nasibi yok. rızıkları burada sadece. O yüzden Rabbim aklımızda başımızda değişirsin. Dünya ahireti dengeli yaşamayı nasip etsin, kul Allah'a isyan etmeye devam ettiği halde hala ona sevdiği dünya geliyorsa işte bu beladır kardeşler. Çünkü o dönsün amellerine baksın. O mal gelirken ihlası, huşu, zikri, fikri nerede kardeşler? Subhaneke Allah'ıma babi en la ilahe illa ente, estağfurke ve tübürek. Bu hadisi bir kere daha tekrar edelim sohbeti kapatalım. Her kim Allah'a tevekkül ederse sabahleyin yuvasından aç, akşam kuş anneler gibi, top karnına dönen anneler gibi Allah onu fazlından zıplandırır. Rabbim tevekkülümüzü artırsın kardeşlerim. Dinlediğiniz için Allah razı olsun.